Mikro'nu veriyor bana? Tamam. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, kuraba yayın evinden, ufak broşillerden, Şimdi risale tipi kitapçıklara geçtik. Okuyacağımız kitap Ruhsuz Doktor Fadül İlahi'nin Resulullah Sevgisi ve Alametleri adlı eser. Şüphesiz hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini hiç kimse sattıramaz, sattırdığını da hiç kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka hak, ilah yoktur ve bir ve tektir. Onun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resûlüdür. Allah'ın salat ve selamları, bereketleri ona, aile halkına, ashabına ve ona uyanlara olsun. Şüphesiz kişinin görevlerinden birisi de Resûlü Ekrem aleyhissalâtu vesselâmı bütün yaratılmışlardan daha çok sevmesidir. Bunun dünya hayatında ve ahirette pek büyük semereleri vardır. Fakat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Aleyhisselatü Vesselam'ı sevdiğini iddia edilen bir çoğu bu hususta aşırıya gidebilmekte. Çoğu kimse de onu sevmenin anlamını oldukça daraltmaktadır. Onu sevmenin önemliliği temereleri ve gerçek manası hakkında kendimi ve kardeşlerimi uyarmak ve basiretlerinin açılmasına yardımcı olmak ile Yüce Allah'ın yardımını isteyerek aşağıdaki sorulara cevap aramak ve konuya açıklık getirmek istedim. Bir Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sevmenin hükmü nedir? 2. Dünya ve ahirette bu sevginin semereleri nelerdir? 3. Onu sevmenin alametleri nelerdir? 4. ashab kiramın Allah onlardan razı olsun hayatında bu alametler nasıl ortaya çıkmıştı? 5. ve biz ne durumdayız? Önemli olan tabi biz ne durumdayız ona bakacağız. Bu konuyu aşağıdaki şekilde üç başlık halinde elde aldım. Birinci bahis, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı bütün yaratılmışlardan daha çok sevmenin gerekliliği. İkinci bahis, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmenin semereleri. Üçüncü bahis, Resulullah ve Vesselam'ı sevmenin alametleri. Zatı ve sıfatlarıyla oldukça yüksek ve kudreti sonsuz olan Allah'tan bu amelimi, rızasına nail olmak için ihlaslı kılmasını, bana ve bu bahsi okuyanlara, dinleyenlere, hiçbir malın ve evladın fayda vermediği bir günde yararlı yapmasını, hepimize yüce zatının sevgisini, ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini ihsan buyurmasını, sansız nimetlerin bulunduğu cennetlerde bizi de onunla birlikte nimetlendirmesini niyaz ederiz. Şüphesiz ki o her şeyi işiten ve duaları kabul buyurandır. Yüce Allah Resulullah'a, aile halkına, ashabına ve ona uyanlara salat ve selam etsin, Bereketler ihsan eylesin. Birinci bahis, Resulallah aleyhissalatü vesselam'ı bütün yaratılmışlardan daha çok sevmenin gerekliliği. Şüphesiz ki Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı sevmek imandandır. Kulun Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı kendi öz yanından, babasından, çocuklarından, aile halkından, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmesi gerektiğine delil olan pek çok nas vardır. Onu bu şekilde sevmeyen bir kimse dünyada da ahirette de kendisini Allah'ın kendisini Allah'ın cezasına maruz bırakmıştır. Aşağıda kısmen geniş bir şekilde bu nasan bazılarını söz konusu edeceğiz. A. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı öz canımızdan çok sevmenin gereği. İmam Buhari Abdullah bin Hişam radıyallahu anh'dan şöyle dediği rivayet etmektedir. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam ile birlikteydik. Osral sırada Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh elini tutmuştu. Ömer radıyallahu anh ona Ey Allah'ın Resulü şüphesiz ben seni kendi öz canım dışında her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulallah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Canım elinde olan zata yemin ederim ki beni kendi öz nefsinden bile daha çok sevmedikçe olmaz. Bunun üzerine Ömer şu anda Allah'a yemin ederim ki seni öz canımdan bile daha çok seviyorum dedi. Bunun üzerine Nebi aleyhisselatü vesselam Şimdi oldu ey Ömer buyurdu Buhari. Büyük ilim adamı aynı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın canım elinde olan zata yemin ederim ki kendi öz canından bile daha çok sevmedi ki olmaz buyurduğunu açıklarken yani imanın kamil olmaz demektedir. Ümdetül Kadi. Yine Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın şimdi oldu ey Ömer buyurunu yani imanın kemale erişti diye açıklamaktadır. Canım elinde olan zata yemin ederim ki bu dikkate dikkat bir husus da Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın yemin etmesidir. O yemin etme sebebiyle bütün söylediklerinin de doğru olduğuna göre yemin edelse durum ne olur? Çünkü bilindiği gibi yemin sözü pekiştirme ifade eder. Evet arkadaşlar tabii peygamberimizin kapı çaldı hoş Kapı az çalıyor ya. Yani bir sözü bize yetiyor. Fakat bu sözünden sonra buradaki sözünün yedinde hemen yemin ediyor. Artık düşünelim yani. Bey Rasulullah Aleyhissalatu vesselam'i baba ve evlattan daha çok sevmenin gerektiği İmam Buhari'nin Ebu Hureyre radiyallahu anh'ın rivayet ettiğini Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan zatı emin edeyim ki sizden herhangi bir kimse beni babasından ve çocuğundan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Buhari. Doğru sözü ve doğru sözlü olduğu tasdik edilmiş olan vahiy ile konuşan o Hüce Nebi sallallahu aleyhi vesselam hadiste görüldüğü gibi yemin etmektedir. Acaba hadisteki beni babasından daha çok sevmedikçe buyurunun kapsamına zikredilmediği halde anne de girmek mi, girmekte midir? el Hafız İbn i e bu soruya şu sözleriyle cevap vermektedir. Eğer Valid doğuran ile çocuğu olan kimse kastediliyorsa elbette ki bu geneldir. Yahut iki zattın birisi zikredildiğinde diğeri bir söz konusu etmeye gerek olmadığı gibi burada da onlardan birisinin anılmasıyla yetinilmiştir. Bu durumda sözü edilen örnek olmak üzere alınmış ve bütün sevgi ve değerli varlıklar kastedilmiş olur sanki ve beni değerli bütün varlıklardan daha çok sevmedikçe demiş gibidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı eşten, maldan ve bütün insanlardan daha çok sevmenin gereği. Merhaba, hoş geldin. İmam, Müslüm'ün rivayetine göre Enes Radiyallahu Anh şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kul beni eşinden, malından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Müslim. De Yaratılmış herhangi bir varlığı Nebi Aleyhisselatu Vesselam'dan daha çok sevenlere tehdit. Yaratılmış herhangi bir varlığı Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan daha çok sevenlere tehdit. Yüce Allah, baba, evlat, kardeş, Eş veya aşiretten herhangi birisini yahut da herhangi bir mal ticaret ve meskeni Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihaz etmekten daha çok seven kimseleri ilahi ceza ile tehdit ederek şöyle buyurmaktadır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, soy ve sopunuz, elinize geçirdiğiniz mallar, durgunluğa uğramasından korktuğunuz, ticaret ve hoşunuza giden meskenler size Allah'tan, Resulünden, ve onun yolundaki cihatım daha sevgiliyse o halde Allah'ın emri gelinceye kadar bekliye durun. Allah fasıklar topluluğuna yol göstericilik yapmaz. Tevbe suresi. El-Hafız İbn Kesir Rahmanullah bu ayeti tesir ederken şuna söylemektedir. Yani bu şeyleri eğer Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihatım daha çok seviyorsanız, onun başınıza getireceği ve ibret, intikamı bekleye durun. Mücahit Rahimullah ve El-Hasan El-Basri Rahimullah, Yüce Allah'ın Allah'ın emri gelinceye kadar buyruğunu dünyada ve dünyada ya da ahirette onun cezasını bekleye durun diye açıklamışlardır. Büyük ilim adamı Zemahşari bu ayetin tefsirinde bu ayeti kerim olup ağız bir hüküm içermektedir. Öyle ki ondan daha hüküm içeren bir ayet daha göremezsin demektedir. İmam Kurtubi Rahimullah şöyle der. Ayeti kerimede Allah'ı ve Resulü'nü sevmenin vücubuna delil vardır. Bu hususta hiçbir görüş ayrılığı yoktur. Ayrıca bu sevgi, sevilen her şeyden daha önce gelmelidir. İkinci bahis, Resulullah'ı sevmenin semereleri. Vesselam'ın bizim sevgimize ihtiyacı olmadığını söylemeye gerek yoktur. Bizim onu sevmemiz, onun makamını yükselmez. Onu daha da yüceltmez. Sevmeşimiz de onun makamını ve şerefini alçaltmaz. Nasıl böyle olmasın ki? O alemlerin Rabbinin sevdiğidir. Hatta bu kadar da değil. Ona uyan Allah sever ve günahlarını bağışlar. Bir şöyle buyurmaktadır. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafurdur, rahimdir, Ali İmran. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisinden ancak onu sevenler yararlanır ve bu sayede böyle bir kimse dünya ve ahirette mutluluğu elde eder. Bu bağlanan bu konudan bir dereceye kadar tavsilatlı hiçbir şekilde söz etmek tavsilatlı bir şekilde söz etmek uygun düşecektir. A. Resulallah aleyhissalatü vesselam'ı sevmek imanın tadını elde etmenin sebeplerindendir. Yüce Rabbimiz imanın tadını elde etmek için bir takım sebepler takdir buyurmuştur. Bunlardan birisi Nebi Vesselam mı bütün yaratılmışlardan daha çok sevmektir. Muharrem ve Müslümin Enes radıyallahu anh'ın rivayetine Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştu: Üç husus vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını alır. Allah'ı ve Resulü'nü onların dışındaki her bir şeyden daha çok sevmek, sevdiği kimseyi ancak Allah için sevmek ve ateşe atılmaktan hoşlanmadığı gibi tekrar küfre geri dönmekten hoşlanmamak. İlim adamlarının açıkladığı gibi imanın tadının Anlamı itaatlerden lezzet almak, din uğrunda zorluklara katlanmak ve bunu dünyanın geçici menfaatlerine tercih etmektir. Bu ne güzel benden şerefli bir meyvedir Allah'ım. Bizi bundan mahrum etme, kabul buyur. Ey alemlerin Rabbi! Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı seven, ahirette onunla birlikte olacaktır. Resul-i Aleyhisselatü Vesselam'ı seven bir kimse ahirette onunla birlikte olacaktır. i̇mam Müslim'in rivayetine göre Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam Resulullah i Allah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet ne zaman diye ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Kıyamet için ne hazırladın buyurdu adam. Allah'ın ve Resul'ünün sevgisini dedi. Resulullah i Allah Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz ki sen sevdiklerle beraber olacaksın buyurdu. Enes radıyallahu anh der ki Müslüman olduktan sonra Resulullah i Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın şüphesiz ki sen sevdiklerinle beraber olacaksın sözünden dolayı sevindiğimiz kadar hiçbir şeye sevinmedik. Aleykümselam. selam. Rasim Kara hoş geldin. Ders canlı. Ders de kitap, kitap. Kitap okuyuz. Ders olursa şimdi sor neyi sorarsınız bana? Ben de cevap veremiyorum. Enes radıyallahu anh der ki, ben de Allah'ın Resulü ve Ebu Bekir'i ve ben radıyallahu anh'ı seviyorum. Her ne kadar onların amelleri gibi amelde bulunmadığı isem de onlarla birlikte olacağımı ümit ediyorum. Allah razı olsun. Buhari ve müslimin rivayet ettik diye bir başka hadisi Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demekti, şundan söylemektedir. Bir adam Resulü Vesselam'a gelen şöyle dedi, ey Allah'ın Resulü bir topluluğu sevdiği onlar gibi amelleri yapmayan kimse hakkında ne dersin? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kişi sevdiğiyle beraberdir buyurdu. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın kişi sevdiğiyle beraber buyurdu. Resulullah kasıt cenneti onunla birlikte olacağıdır Vay Sübhanallah ya allah Ekber. allah Ekber Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i kimsenin mükafatı ne kadar üstün, Ne kadar büyük. Hepimiz arkadaşlar cennet için çalışmıyoruz mu? Allah ve Resulün sevişte cennet garanti bitti. Üçüncü vahis. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ı sevmenin alametleri. Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı sevmenin birtakım alametleri vardır. Bu ümmetin ilim adamları bunlardan söz etmişlerdir. Mesela Kadıiyat şunlar söylemektedir. Sünnetine destek olmak, şeriatını koyup kollamak, hayattayken huzurunda bulunmuş olmayı, uğruna canını ve malını vermiş olmayı temenni etmek onu sevmektendir. El Hafız İbn Hacer rahimehullah şöyle der. Sözü geçen sevginin belirtilerinden biri de şudur. Kişiye maksatlarından herhangi birisinin elden kaçırmak ile Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı eğer mümkün olsaydı görmekten mahrum edilmek arasında seçim yapması şeklinde bir teklif sunulduğunda mümkün olduğu takdirde onu görmekte mahrum kalmayı, maksatlarından herhangi birisinin birisinden mahrum kalmaktan daha buluyorsa onu daha çok seviyor demektir. Aksi durumda böyle değildir. Bunun bir benzeri onun sünnetine destek vermek, şiriatını koruyup kollamak, ona muhalif olanların kökünü kazımak için de söz konusudur. Bunun kapsamına iyiliği emredip kötülükten alıkoymakta giyer. Girer. Büyük ilim adamı aynı der ki, şunu bilin ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek, ona itaat etmeyi istemek ve ona muhalefeti terk etmektir. Esasen bu da İslam'ın farzlarındandır. İlim adamlarının sözünü ettikleri hususlarda şu sonuca varıyoruz. Aşağıda hususlar resul Ekrem Sallallahu Aleyhisselatü Vesselam'ı Semenin alametleri arasındadır. Aleykümselam, merahmetullah, ve İbn Veli. Bir, onu görmeyi, onun sohbetinde bulunmayı çok cazip etmek ve bunlardan mahrum olmayı, dünya hayatında bunların dışında kalan herhangi bir şeyi kaybetmekten daha ağır bir musibet olarak görmek. İki, Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam uğruna canı ve malı feda etmek için tam anlamıyla hazır olmak. Üç, emirlerine uymak veya yasaklarından sakınmak. Dört, sünnetine yardımcı olmak, şeriatını koruyup kollamak. Her kimde bu alamette bulunsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmekten ötürü Yüce Allah'a hamd ve bu hususta kendisine sebat verilmesin. Bunu büsbütün ya da kısmen kaybetmiş olan bir kimse ise Yüce Allah'ın huzuruna selim bir kalıp ile giden müstesna hiçbir malın bir evladın fayda vermeyeceği günden önce kendisini hesaba çeksin. O günde insanların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmayacaktır. Sakın Allah'ı ve müminleri aldatabileceğini düşünmesin. Öyle bir işe de kalkışmasın. Çünkü hüce Allah'ı aldatmaya çalışan bir kimse ancak kendisini aldatır. Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalıştılar ama kendilerinden başkasını aldatamazlar diye aldatamazlar da yine farkına bakmazlar. Bakara Suresi 9. Ayet Ses e, buradan gidiyor gözüküyor ama bilmiyorum. Ses yok mu? Bakın bakayım bir. Var mı? Tamam. Tamam. Tamam. Yüce Allah'ın yardımıyla ashab-ı kiramın Resulü Ekrem Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a duydukları sevgi ve bizim mevcut halimizi söz konusu edeceğim. Umulur ki Yüce Allah halimizi ıslah ve bizi doğru yola iletir. Her bir alameti Yüce Allah'ın izniyle ayrı bir başlık altında ele alacağım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeyi ve sohbetinde bulunmayı çok arzına ve bunlardan mahrum kalmayı ne olursa olsun dünyadaki herhangi bir şeyi kaybetmekten daha ağır bilmek. Bilindiği gibi kişinin en çok temenni edip sevdiği şeyi, sevdiği kimseyi görmek ve sohbetinde bulunmaktır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindeki kimsede şüphesiz onu görmek için ihtiyaç duyar, sohbetinde bulunmayı arzular. eder, dünya ve ahirette onunla birlikte olmayı ister. Böyle bir mutluluğa erişmeyi büyük bir şevk ve ihtimam ile bekler. Eğer böyle bir mutluluk ile bütün dünya nimetleri arasında tercih yapması istenecek olsa, bu mutluluğa başka hiçbir şey tercih, tercih etmez. Onun onurlu yüzüne bakmakla şerefleneceği vakit sevinir, sohbetinde bulunma saadetiyle sürür duyar. Onu gö görememek veya arkadaşlarından mahrum edilme korkusuyla üzülür. Ondan ayrılık endişesiyle ağlar. Şimdi bu bahsettiğimiz hususların en göz kamaştırıcı örneklerini sıralayalım. 1- Ebu Bekir'e hicret esnasında Allah ile arkadaşlık yapacağını öğrendiğine sevincinden ağlaması. İmam Buhari'nin rivayetine göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Aişe Radiyallahu Anh'a şöyle demiştir. Ebu Bekir Radiyallahu odasında öyle sıcağının başladığı bir sırada oturmaktayken birisi Ebu Bekir'e işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başını sarmalamış olarak geliyor dedi. Halbuki bu vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı olarak bize geldiği bir vakit değildi. Aleykümselam, Rahman. Hoş geldin. Rahman ses varmış arkadaşa cevap ver bak. Seçebak, ben bilmiyorum yani. Ah eh, varmış bak cevap vermişler. Bu Bekir anam babam ona feda olsun. Allah'a emin ederim bu vakitte mutlaka önemli bir iş için gelmiş olmalıdır dedi. Ayşe radıyallahu anha devamla dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam geldi izin istedi. Ebu Bekir ona izin verdi. O da içeri girdi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ebu Bekir'e yanında kim varsa dışarı çıkar buydu. bu Bekir yanımda olanlar babam sana olanlar babam sana feda olsun. Senin aile halkındır ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam hicret için bana izin verildi buyurdu. Bunun nedeni Ebu Bekir babam sana feda olsun ben de seninle birlikte olacak mıyım dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam evet dedi Buhari. Ebu Bekir'e Sıddık'ı bu yolculuk esnasında karşılaşacağı korku ve tehlikeleri bilmeyen birisi değildi. Aleykümselam. Fakat bu durum onun sevgili dostu Resul-i Ekrem Vesselam ile birlikte arkadaşlık arasını etkilemedi ya da azaltmadı. Allah Resulü kendisine isteğinin olumlu karşılandığını bildirince, böyle bir mutluluğa nail olmanın sevinciyle Ebu Bekir ağlamaya başladı. el hafız İbni Hacer Rehumullah der ki, İbni Hsak rivayetinde şunu da ilave etmektedir. Ayşe radıyallahu anh'a der ki, Ebubekir'in Bekir'in ağladığını gördüm. Bir kimsenin sevinçten ağlayacağını o zamana kadar bilmiyordum. İki, Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanlarına gelişi dolayısıyla ensarın sevinişi. Ensâr-ı kiram Resûlü sallallahu sallallâhu aleyhi ve sellem'in yurtlarına hicret edeceğini işitmişlerdi. Onu karşılamanın iştiyaki ile tutuşuyorlardı. Sünnet ve sihiret kitapları, onların Allah'ın resulünü karşılama şevklerini ve yanına varmaktan dolayı duydukları sevinci tasvir eden ifadeleri bize kadar saklamıştır. Mesela İmam Buhari bize Urre bin Ezzübey radıyallâhu anh'tan onların Resûlü sallallahu sallallâhu aleyhi ve sellem'i el denilen yerde nasıl beslediklerini rivayet etmektedir. Onun rivayetinde şu ifadeler yer alır. Medine'de Müslümanlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den çıktığını işittiler. Her sabah harra yere çıkıyorlar ve öyle sıcağı onlara geri dönmek zorunda bırakıncaya kadar bekliyorlardı. Bir gün uzunca bekleştikten sonra geri döndüler. Evlerine vardıklarında Yahudilerden bir adam kendi kalelerinden birisine bir hususa bakma üzere çıkmıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı ve beyaz beyaz yine ve bazen serabın ondan görülmesini engelleyerek gelmekte olduklarını gördü. Yahudi sesi çıkabildiği kadar şöyle barmaktan kendini alakoymadı. Ey Araplar topluluğu işte sizin beklediğiniz şan ve şerefiniz geliyor. Müslümanlar hemen silahlarına koşuştular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı Harre'nin sırtlarında karşıladılar. Müslümanlarla birlikte sağ tarafa doğru yöneldi ve nihayet Amr bin Af oğulları diyarında konakladı. Buhari. Allahu Ekber. O sevgili Resulü, Resulü karşılamaya ne kadar da şefküye istekliydiler. Her sabah Harri'ye onun gelişini bekleyerek çıkıyorlar ve günün sıcağı şiddetleninceye kadar orada oturduktan sonra evlerine geri dönüyorlardı. İbn-i zikrettiği rivayette şöyle denilmektedir. Güneş onları yaktı mı evlerine geri dönerlerdi. Hakimin rivayetinde öyle sıcağı kendilerini rahatsız edinceye kadar onu bekliyorlardı denilmektedir. Yine İmam Buhari, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Ensar tarafından Medine'de nasıl karşılandığını şöyle anlatmaktadır. Enes radiyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet eder. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Harre'nin yan tarafında konakladı. Sonra Ensara e haber gönderdi. Onlar da Allah'ın ile Ebu Bekir'in yanına geldiler. Onlara selam verdiler ve de emniyet içerisinde ve itaat edilenler olarak bineklerinize binin. Bunun üzerine Allah'ın peygamberi ve Ebu Bekir bineklerine bindi. Silahlar etraflarını kuşattı. Medine'de Allah'ın peygamberi geldi. Allah'ın peygamberi geldi denildi. Bulundukları yerden bakıp Allah'ın peygamberi geldi diyorlardı. Resul sallallahu aleyhi ve selam Ebu Eyyub radıyallahu anh'ın evine yakın bir yerde konaklayınca kadar yoluna devam etti. Buhari. İmam Ahmed'in bize Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam ile Ebubekir es Sıddık radıyallahu anh karşılanmak. Ensar'dan 500 kadar kişiydiler. Ondan yanına varınca Ensar İkiniz de emniyet altında bir itaat edilenler olarak yürüyün." dediler. Aynı şekilde yine İmam-ı Ahmet, Medine halkın şerefli Resulü'nün nasıl karşıladıklarını Ebubekir'e sıttık radıyallahu anh'ın anlatımıyla şöyle nakletmektedir. Resulallah aleyhissalâtu Vesselam ben de onunla birlikte devam ettik. Nihayet Medine'ye geldik, İnsanlar onu karşıladı, yola ve damlara çıktılar. Hizmetçiler ve çocuklar yolda hızlıca koşarak, Allahu Ekber, Resulullah geldi, Muhammed geldi diyorlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh der ki, herkes Allah Resulü hangilerine misafir olacak diye birbirleriyle çekişiyorlardı. Enes bin Malik radıyallahu anh bu mübarek günde gördükten şu sözleriyle dile getirmektedir. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile Ebu Bekir Medine'ye girdikleri günden daha nurlu ve daha güzel hiçbir gün asla görmedim. El-Berabi Nazif Radıyallahu Anh da Medinelilerin Resul Ekrem'in yanlarına gelişi, gelişleriyle dolayısıyla duydukları sevinci şöyle dile getirir. Medinelilerin Resulullah Aleyhissalatu Vesselam dolayısıyla duydukları sevinci başka hiçbir sebeple dolayısıyla duyduklarını görmedim. Buhari. 3 e, Ensar'ın Nebi Aleyhissalatu Vesselam'ın arkadaşlığından mahrum kalmaktan korkmaları Ensar, Yüce Allah tarafından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kendi yurtlarında sahabe olma şerefinden ait olduktan sonra bu muazzam nimet ve şereften mahrum kalma korkusuyla Ebi Sallallahu Aleyhisselam'ı çokça sakınır ve esirgellerdi. Bunun delillerinin birisi, İmam Müslim'in Ebu Hureyre Radiyallahu anh'tan Mekke'nin fethini zikrederken şöyle dediğine rivayet edilir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yoluna dela devam etti ve nihayet Mekke'ye vardı. Ezzübeyir Radiyallahu anh'ı İki cenahtan birisine kumandan olarak gönderdi. Halid radıyallahu anhı da diğer cenahtan kumandan gönderdi. Ebu Beydir radıyallahu anhı ise zırhları olmayan birliğe kumandan olarak göndermişti. Vadenin iç tarafından ilerlediler. Resulallah aleyhissalatü vesselam da birlikteydi. Ebu Hureyre devamlı dedi ki, baktı ve beni gördü. Ey Ebu Hureyre dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü'nün Peygamber bana ensardan olmayan kimse gelmesin dedi. Sonra da Safa'da sizinle görüşmek üzere burudu. Soru mu? Soru sor bakalım hadi Ben de su içeyim bu arada. Ebu Hureyre devamlı der ki, yola koyulup bizden herhangi kimse birisini öldürmek isterse mutlaka öldürürdü. Onlardan hiçbir kimse bize karşı hiçbir şey yapamazdı. Ebu Hureyre dedi ki, Ebu Süfyan gelip, ey Allah'ın Resulü, Kureyşlerin bütün yeşillikleri mübah görüldü. Öldürülmekle Kureyş'in kökü kazındı ve ondan yok edildiler demek istiyor. Burada onların yeşillerinden kasıt cemaatleridir. Artık bugünden sonra Kureyş olmayacaktır. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kim bir Kureyş'in evine girerse o emniyet altındadır buyurdu. Ensar dedi ki artık Resulullah kendi şehrine rağbet edecek ve kendi aşiretine şefkat ve merhamette bulunacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu anh dedi ki derken vahiy geldi. Vahiy gelmesi sona önce yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ey Ensar topluluğu buyurdu. Onlar buyur ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber artık bu adam kendi şehrine rağbet edecektir dediniz öyle mi? Ensar evet dediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Asla şüphesiz ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Allah'a ve sizin hicret ettim. Benim için hayat sizin sizin hayatınız. Ölüm de sizin ölümünüzdür. Ağlayarak ve şöyle, devam, şöyle diyerek ona yöneldiler. Allah'a iman ederiz. Söylediğimiz o sözleri sadece Allah'a ve tümü kaybetmek isteyişimizden, isteme işimizden dolayı söyledik. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu: Gerçekten Allah da Resulü Sünnetin doğru söylediğini biliyor ve mazeretinizi kabul ediyor, Müslüman. İmam Nevevi bu hadise açıklarken şunları söylemektedir. Onlar Resulallah Aleyhisselatu Vesselam'ın Mekkelilerle karşı şevketini ve onları öldürmekten uzak kalmasını görünce artık onun tekrar Mekke'de kalacağını ve sürekli orada kamet edeceğini, yanlarından ayrılıp Medine'yi terk edeceğini sandılar. Bu da onlara çok ağır geldi. Hüce Allah Peygamberine vahyedi, o da bunu hususu onlara bildirdi ve onlara şu anlamdaki sözleri söyledi. Ben Allah için ve sizin diyarınıza orayı, orayı vatan edinmek için hicret ettim. Ve Allah için yaptığım icretimden geri dönmeyeceğim ve orayı terk etmeyeceğim. Aslında ben sizinle birlikte kalacağım. Hayatım sizin hayatınız, ölümüm sizin ölümünüzdür. Yani ben ancak sizin yanınızda yaşayacağım ve ancak sizin yanınızda öleceğim. Allah Resulü onlara bu sözleri söyleyince ağladılar, özür dilediler ve Allah'a emin olsun ki biz az önceki sözlerimiz sadece sana olan düşkünlüğümüz senin arkadaşlığına arzulayışımız ve senden faydalanalım, senin bereketinden yararlanalım, bizi dost doğru yola iletesin diye ve yanımızda kalmayı sürdürmen için söyledik. Çünkü Allah ve şüphesiz ki sen dost doğru yola iletirsin buyurmuştur. İşte onların bizim söylediğimiz sözler sadece ''Seni sakındığımız ve esirlediğimizdendir.'' şeklindeki sözlerinin anlamı budur. Yani bizler senin bizden ayrılmanı ve bizden başkalarının arasında kalmanı istemedik. Bu uğursuzda kıskançlık ettik. Onların ağlamalarının sebebi ise onlara söyledikleri ve ona, ona kendisine unuta, tanınacak şeylerin haklarında kendisine bildirmiş olmasından korkmalarıdır. Sorun böyle. Ben Tiflis'te yaşıyorum. Biz Türk dilinde tercüme olan kitapları okuyoruz ama çok hatalar olur tercümada doğru. Hangisi? Sağlam yayınların kitaplarını okuyalım. ha? Rasim Karşı bu soruya sonra cevap versek, güzel bir soru, ee, bu soruya kesinlikle cevap vereceğiz. E, konuyla alakası olmadığı için tamam. onların bizim söylediğimiz sözle sadece senin sakındığımız ve esirlediğimizdendi şeklindeki sözlerin anlamı budur. Yani bizler senin bizden ayrılmanın, bizden başkalarının arasında kalmanı istemedik. Bu kıskançlık ettik. Onların ağlamalarının sebebi ise onlara söyledikleri ve ona kendisine tanınacak şeylerin haklarında hakkın, haklarında kendisine bildirilmiş olmasından korkmalarıdır. Bir, sahabi, bir sahabinin cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görememekten korkması Sevgisinde gerçekten samimi olan birisini daha görüyoruz. Bu kişi kendisini ve sevgilisi, sevgili Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve ölümünü hatırlıyor. Kendisi de cennete gelecek olsa dahi Allah Resulü'nün diğer peygamberlerle birlikte olacağından mertebesinin yüksekliği dolayısıyla onun güzel yüzünü cennette görememekten korkuyor. İmam Taberran'ı bu sevenin kıssasını Ebu Bekir'e sıktığı kün kızı ha, sıktığı kağıt radıyallahu anhuma'dan şu rivayet etmektedir. Bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip, ey Allah'ın Resulü dedi, şüphesiz ki sen benim için kendi öz daha sevinsin, şüphesiz ki sen benim için çocuklarından daha sevinsin, evdeyken seni hatırlıyorum, gelip seni görmeden edemiyorum. Benim de senin de öleceğini hatırlayınca biliyorum ki sen cennette gireceğin vakit diğer peygamberlerle birlikte yükseldiklerdesin. Ben ise cennete gidecek olsam daha seni göremeyeceğimden korkuyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam cevap vermedi. Nihayet Cebrail Aleyhisselam kim Allah'a ve Resulü e itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimette verdiği peygamberler, sıktıklar şehitler ve salihlerle birliktedir. Nisa suresindeki ayet indirdi. 5- Rabia Radiyallahu anh'ın cennette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile arkadaş olmayı istemesi. Sevgili Nebimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'a samimi bir şekilde sevgi besleyen birisi, ondan bir şeyler isteme fırsatını yakalamıştı. Bu kişi Eslem, eslemi Rabia bin Kâb radıyallâhu anh'tı. Peki isteği neydi? İmam Müslim bize onun kıssasını kendi sesinden, kendisinden şu sözleriyle anlatmaktadır. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm ile birlikte gece kalırdım. Ona abdest suyunu getirir, ihtiyaçlarını karşılardım. Bir gün bana iste dedi. Cennette sana arkadaş olma istiyorum dedim. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm başka bir şey de dedi. Dediyse de ben isteğim budur dedim. Şöyle buyurdu. O halde çokca secde etmekle bana yardımcı olmuyordu. İşte samimi olarak seven biri. Bir şeyle istemek fırsatını yakalanın birinci defasında da ikincisinde de onunla arkadaşlıktan başka bir şey seçmemekte tereddüt göstermiyor. Hatta onun yerinde başka bir şey istemek hatırına bile gelmiyor. 6. İnsanın Resulallah aleyhissalatu Vesselam'ın koyun ve deve sürülerine tercih etmeleri. Böyle bir tercihte bulunmakta İslam'ın ra. ra Rabia bin Kab radıyallahu anh yalnız başına değildi. Aksine Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam'ı gerçek anlamıyla sevenlerin hepsi böyleydi. Huneyn gazetesinde insan Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın birlikteliğiyle koyun ve deve suyurlar arasında seçim yapmakta serbest bırakıldılar. Onlar insanların dünya metanini alarak dönmelerine kendileri de yüce peygamberle birlikte evlerine gitmeye razı oldular. Sünnet ve siyret kitapları bu olayı bize tavsilatlı bir şekilde anlatmaktadır. İmam Buhârı, Abdullah bin Asım radıyallahu anh'dan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Hüce Allah, Resulü'ne Yunay'ın günü ganimet ihsan edince, ganimeti insanların arasında, kalpleri ve İslam'a arasında raciyalıklarla paylaştırdı. Ensara bir şey vermedi. İnsanlar isabet eden kendilerine düşmediğinden ötürü sanki işten işi rahatsız oldular. Bu sebeplerle Resulullah onlara hitapta bulunan şöyle dedi. Ey Ensar topluluğu, ben size sapık buldum da Allah benimle size hidayet vermedi mi? Sizler darma dağını Allah benimle kaplarınızı birbirinize kaynaştırmadı mı? Sizler fakir ve yoksulken Allah benimle sizi zengin etmedi mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her neden sonuna da Allah ve Resulünün üzerimizdeki nimeti çok fazladır diyor. Bu sefer Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. İsteseydiniz, sen bize şöyle şöyle geldin diyebilirdiniz. Tek insanlığa koyunları ve develer alıp giderken sizler Resulallah ile birlikte evlerinize geri dönmeye razı olmaz mısınız? Eğer hicret olmasaydı ben Ensardan bir kişi olurdum ve eğer insanlar bir, bir vadiden yahut bir yoldan gidecek olursa elbette ki ben Ensar'ın gittiği vadiden ve yoldan giderim. Ensar iç elbisedir, sahir insanlar dış elbisedir. Sizler benden sonra bencilliklerle karşılaşacaksınız. Havzun etrafında benimle karşılaşıncaya kadar sabredin. Evet, yaz doğruya. Ebu Sa'd radıyallahu anh'ın hadisinde şu fazlalık vardır. Allah Ensara, insanın oğullarına, insanın oğullarının oğullarına rahmet diyor. Ebu Sa'd dedi ki, sakalları salıncaya kadar hepsi ağladı ve kısmet ve nasip olarak Resulullah'ın birlikteliğine razı dediler. İmam İbnül Kayyim der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam onlara yaptığı uygulamada farkına veramadıkları hikmeti onlara açıklayınca... İtaatla boyun eğerek sözlerinden geri döndüler. Bir en büyük ganimetin onların paylarına düşen Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ile birlikte geri dönmek olduğunu anladılar. Böylelikle koyun, deve, kadın ve çocuk esirleri almama karşılığında elde ettikleri pek büyük müteahvat ve hayattayken de ölümünden sonra da resul ekranın Ekrem'in komşuluğuna nail olmakla teselli buldular. Ömer el Farkun Resulullah aleyhissalatü vesselam'a yakın yerde defnedilme arzusu. Gerçekten samimi bir başka seveni daha görüyoruz. O Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh'dır. Ölümlü dünyadan kalıcılık yurduğuna göç ederken onun için en önemli iş Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'a yakın. Ona komşu olarak defnedilmektir. İmam Buhari'nin Amr bin Meymun, Meymundan naklettiğine göre Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh öleceği sıra oğluna şöyle dedi. Ey Ömer'in oğlu Abdullah, müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anh'a git ve Ömer'in sana selamı vardı. Fakat müminlerin emiri deme. Çünkü bugün ben müminlerin emiri değilim. Ve de ki Ömer bin el-Hattab iki arkadaşıyla birlikte defnedilmek için izin istiyor. Abdullah selam verdi, izin istedi. Sonra da Ayşe radıyallahu anh'ın yanına girdi. Ona oturmuş, ağlıyor gördük. Dedi ki Ömer bin el-Hattab'ın sana selamı var. İki arkadaşıyla birlikte defnedilmek için senden izin istiyor. Ayşe radıyallahu anh dedi ki, ben onu kendim için istiyordum. Fakat andolsun ki bugün onun, onu kendime tercih edeceğim. Abdullah Abdullah'a dönünce, işte Ömer'in oğlu Abdullah geliyor dediler. Ömer beni kaldırın dedi. Bir adam onu kendisine yaslayarak kaldırdı. Ömer ne haber diye sordu. Abdullah, az oldu ey müminlerin emiri, izin verdi diye cevap verdi. Ömer şöyle dedi, Allah'a hamdolsun benim için bundan daha önemli bir şey yoktu. Benim işim bitince beni taşıyıp götür. Sonra Aişe'ye selam verir ki, Ömer bin El-Hattab'ın izin istiyor. Eğer benim için, benim için izin verirse beni oraya girdirin. Eğer beni kabul etmezse siz de beni Müslümanlar kabristanına geri götürün. Ebu Bekir'e sıttığı gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ayrılma vaktinin yaklaştığını anlayınca ağlaması... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın samimi olarak seven Ebu Bekir'e sıktık. Radiyallahu anh'ın onun sözlerinden artık ecelinin yaklaştığını, yaklaştığı sonucunu çıkanca kendisini tutamayarak ağlamaya başladığını görüyoruz. İmam Buhar, onun bu kıssasını Ebu Said El-Hundurri radiyallahu anh'ın şu sözleriyle bizlere rivayet etmektedir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam insanlara bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Allah bin dünya ve nezdindekiler arasından birisini tercih etmekte serbest bıraktı. Okulda Allah'ın nezdinde bulunanları seçti. Ebu Sa'id dedi ki, bunun üzerine Ebu Bekir radiyallahu anh ağladı. Bize Resulullah aleyhissalâtu Vesselam'ın seçiminde serbest bırakılan bir kula dair haber vermesine ötürü onun ağlamasına ahiret etti. Meğer seçmekte serbest bırakılan kişi Resulallah aleyhissalâtu vesselâm'ıymış ve meğer Ebu Bekir radiyallahu anh bizim en bilgilimimiz imiş. Muaviye bin Ebi Süfyan radıyallahu anh'tan gelen bir başka rivayette şöyle demektedir. Bunu Ebu Bekir radıyallahu anh'tan başkası anlamadı. Onun üzerine aladı ve babalarımız, annelerimiz, evlatlarımız sana feda olsun dedi. Aleykümselam. Ebu Çağrı. 9. Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselatü Vesselamın vefatından sonra hatırladığında ağlanması. Yine Ebu Bekir esittik radıyallahu an Resulükem salallahu aleyhi sallamı Rabbinin rahmetine intikal etmesinden sonra hatırladıkça ağladığını görüyoruz. Buna tanıklık eden delillerden birisi İmam Ahmed'in Ebu Huraira radıyallahu an şöyle dediği ne dair rivayetidir. Ben Ebu Bekir'e sıttık radiyallahu bu minber üzerinde şöyle derken dinledim. Ben Resulallah aleyhissalâtu Vesselam'ı geçen sene bugün gibi dinledim dedi. Sonra Ebu Bekir gözleri yaşardı ve ağlamaya başladı. Daha sonra dedi ki Resulallah aleyhissalâtu vesselâm'ı şöyle buyururken dinledim. İhlas kelimesinden sonra size afiyet gibi bir şey verilmiş değildir. Bu sebeple Allah'tan afiyeti dinleyin, dileyin. Bir başka rivayette şöyle denilmektedir. Göz yaşları onu üç defa konuşturmadı. Sonra dedi ki, diye hadisin geri kalan bölümünü zikretti. Bu e sıddıkın Resulallah aleyhissalatu vesselama çabuk kavuşma isteği. Buna delalet eden hususlardan birisi de İmam Ahmet'in Ayşe radıyallahu anh'a'dan şöyle dediğine dair rivayetidir. Ebubekir radıyallahu anh'ın ölüm vakti yaklaştığında bugün ne günüdür diye soruldu. Vefatında bulunanlar pazartesi günü dediler. Şöyle dedi, eğer bu gece ölüyorsan beni yarına bekletmeyiniz. Şüphesiz benim en sevdiğim gün ve gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a en yakın olacağım gün ve gecedir. allah Ekber. Gün ve gecelerin sevgisi Allah, Resulü Muhammed, Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlıklarına göre tespit ediliyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçekten sevenler sevgilerini onun görme şeklinde arkadaşlarının isteyişlerinde, onu görmekten ötürü sevinmelerinde, onunla birliktelikleri dolayısıyla neşelenmelerinde. Onun arkadaşlığını her şeye tercih etme önünde, onu kaybetmekten korkmalarında, ondan ayrılmaktan ötürü ağlayışlarında böyleydiler. Ya biz nasılız? Biz başka şeylere sevip bu sevginin yerine onları yerleştirmedik mi? Çoğumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek iddiasına rağmen sevdiğim şeyleri görmek ya da dinlemek için pek çok malı ve vakti feda edebilmekte bunları izlemek, onu Allah'ın ve insanların birçok hakkını zayi etmektedir. Onlar görmekten ötürü sevinmekte pek az bir şeyi dahi kaçıracak olsak üzülüp kedillenmekteyiz Onlar sevdiklerinin bir kısmının yerin dibine geçirilmeye ve o şeyleri sevenlerin bazılarının domuzlara ve maymunlara dönüştürmelerine sebep olabileceğini unuttular ya unutmuş görünüyorlar. Nitekim hevadan konuşmayan Yüce Peygamber de bunu haber vermektedir. İmam İbni Maci Ebu Malik Eleşar'ı radiyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Şüphesiz ümmetinden bir takım insanlar içkiçerler ve ona kendi isminden başka isimler verecekler. Tepeler üzerinde çalgı aletleri çalınacaktır. Yerin dibine geçirilecekler ve onlardan maymunlar ve domuzlar yaratılacaktır. Durumumuz bundan ibaret edilen yani acaba Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ı bütün insanlardan ve her şeyden daha çok seviyoruz. Sözümüz doğru kabul edilebilir mi? Ya da bu gizliyi de açığı da bilen Allah nezdinde bize bir fayda sağlayabilir mi? İkinci alamet, Allah Resulü uğruna canı ve malı feda etmek. Gerçek bir sevgiyle seven sevdiği uğruna rahatını, canını ve sahip olduğu şeylere feda etmekten kaçınmaz. Böyle bir fırsatı yakaladı mı El, elden kaçırmaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı samimiyetle seven ashab-ı kiram, onun uğrunda fedakarlık öneklerini en göz kamaştırıcılarını vermiştir. Onlardan sonra gelenler arasından, onu sevenler de bu fırsatı kaçırdıklarından dolayı anlatılamayacak çatlı bir hasret hissedirler. Şimdi fedakarlığın, sevgi ve bağlılığın, iman ve ihlasın gerçekten insanı şereflendiren bazı tavır ve tutumlarını söz konusu edeceğim. Onlar alemlerin Rabbinin, Habibini gerçekten seven ve bu sevgide samimi olan o en hayırlılara ait tavırlardır. 1- Ebu Bekir e sıddıkın Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem adına korkarak ağlaması. Sürekâ bin Malik Resûlullah aleyhissalâtu ve vesselâm ile Ebu Bekir es hicret yolculuğu sırasında yetişiyor. Onlara yaklaştığında Ebu Bekir e sıddık ızdırapla ağlıyor fakat kendisi için korktuğundan değil. Allah'ın Resulü Muhammed aleyhisselamı için korktuğundan ötürü ağlıyordu. İmam Ahmet, bu olaydan bize El-Berra Nazib radıyallahu naklen şöyle söz etmektedir. Ebu Vakir radıyallahu anh, dedi ki, ''Biz yola koyuldu, kavmimiz bizi arayıp duruyorlardı. Bize sadece altı üzerindeki sürekâ bir malik deyiz gücüm yetişebildi. Ey Allah'ın Resulü, işte bizi takip eden adam yetişti, yetişecek.'' dedim. O üzülme şüphesiz Allah bizimle beraberdir diye buyurdu. Nihayet sürekâ bize yaklaştı. Bizimle onun arasında bir yahut iki ya da üç müdrak boyu bir uzaklık kaldı. Ben ey Allah'ın Resulü bizi takip eden adam bize yetişti dedim ve ağladım. Peygamber niye ağlıyorsun diye sordu. Ben şöyle dedim Allah'a emin ederim kendim için ağlamıyorum senin için ağlıyorum dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam sürekâya beddu ederek Allah'ın dilediğin şekilde onun şehrini bizden uzaklaştır diye yalvardı. Atının ayakları sert bir arazide karına kadar kömülü deyip hadisin yeri kalan bölümünü zikretti. İki miktat bin el esved radıyallahu anhın çarpışma alanında resulullah aleyhisselatu vesselamın yanında durmaya hazırlanması, sevgisinde samimi bir diğer kişiyi görüyoruz. Bu da çarpışma alanında Allah Resulü'yle birlikte yan yana durmak için tam anlamıyla hazır olduğunu ortaya koymaktadır. İmam Buhari bize onun başından geçen bu olaydan Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın rivayetiyle, rivayetiyle söz etmektedir. Abdullah radıyallahu anh der ki, Ben Miktat bin el-Esved -El radıyallahu anh'ın bir konumuna tanık oldum. Böyle bir konumda olmak için her şeyi feda etmek isterdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam müşriklere beddua ederken geldi ve şöyle dedi, Bizler Musa Aleyhisselam'ın kavminin dediği gibi sen ve Rabbin gidin ve savaşın demiyoruz. Bülakasız bizler senin sağından, solundan, önünden, arkanda savaşırız. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünün aydınlandığını ve bundan dolayı sevindiğini gördüm. Abdullah O'nun söylediği sözleri kastetmektedir. Bu rivayette miktadın Allah Resulü uğrunda fedakarlıkları da bulunmaya hazır olmasının yanında Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın böyle şerefli bir konumda olmağı isteğini de görüyoruz. Bu da onun şu ifadelerinde ortaya çıkmaktadır. Ben el-Miktad bin el-Esved radiyallahu anh'ın bir konumuna tanık oldum. Böyle bir konumda olmak karşılığında her şeyi vermeyi arzu ederdim. El-Hafız İbni Hacer bunu açıklarken şunları söylemektedir. Yani eğer bu sözü söyleyen kimse böyle bir konum ile bunun karşılığında ne olursa olsun bir tam şeyleri yaz etmek arasında tercihde serbest bırakılırsa elbette ki böyle bir konumda olmayı çok daha severdi. Ensardan 11 kişinin ve Talha anh'ın Allah Resulü kendilerini feda etmeleri. O Savaşı'nda bazı okçuların yanlışlık yaptığı görülür. Bunun üzerine yerlerini bırakırlar. Mekkeli Kureyş ordusundan bir birlik Halik bin Velid'in komutası altında Müslümanların arkasından dolanıp gelirler. Aleykümselam selam Bunun sonucunda Müslüman saflar saflarda Gedikler ve çalkantılar ortaya çıkar. Öyle bir an gelir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte sadece 10 kişi kalır. Düşrikler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve bu 10 kişiye yaklaşır. Peki, Resulullah'a samimiyetle seven bu hayli insanlar, sevdikleri o yüce savunmak için neler yaptılar? Bunun için İmam Nesai'nin Cabi bin Abdullah Radiyallahu, Radiyallahu Anhumadan naklettiği şu rivayeti okuyalım. Uhud gününde insanlar gerilsin geriye kaçınca Resulullah aleyhissalâtu Vesselam bir kenarda Ensar'dan 10 kişiyle birlikteydi. Aralarında Talha bin Ubaidullah radıyallahu anh kalardı. Müşrikler onlara yetiştiler, Resulullah aleyhissalâtu vesselâm onlara doğru dönüp bunlara karşı kim bizi savunacak diye soruldu. Talha ben diye cevap verdi. Resulullah aleyhissalâtu Vesselam ''Olduğun yerde kal'' diye buyurdu. Bu seher Ensar'dan bir adam, ''Ben ey Allah'ın resulü dedi. Resulullah aleyhissalâtu Vesselam ''Sen çık'' diye buyurdu. Öldürülünceye kadar çarpıştı, sonra yine müşrikten yaklaştığını veriyor. Bunlar karşı kim bizi savunacak diye soruyor. Talha yine ben dedi, Resulallah aleyhissalatü vesselam yerinde kaldı diye buldu. Bu sefer insanlardan bir başka adam ben dedi, Resulallah aleyhissalatü vesselam sen çık diye buldu. O da öldürülünceye kadar çarpıştı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözleri söyleyip durdu yine ondan karşılığına insandan bir adam çıkıyor ve öldürülünceye kadar kendisinden öncekini savaşmasa gibi savaşıyordu. Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile Talha bin Mühidullah radiyallahu anh baş başa kaldılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunlara karşı kim çıkar diye soruldu. Talha ben dedi. Talha 11 kişinin çarpıştığı şekilde çarpıştı. Nihayet eli isabet elde parmakla kesildi ve ah dedi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Eğer Bismillah demiş olsaydı insanlar sana bakıp dururken... Melekler seni yukarıda yükselteceklerdi, uyurdu. Daha sonra Yüce Allah müşrikleri geri püskürttü. allah Ekber. Resulullah'a seven 11 kişi hem aleminin Rabbinin hem de kendilerinin Habibi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın uğruna canlarını feda ediyorlar. 12. kişi Talha bin Nubu'udullah radiyallahu anhıydı. Resulullah'ı savunması pek kolay olmamıştı. On kişinin çarpışması gibi çarpışmış, eli, eli çolak kalmıştı. Çünkü eliyle Rasûlullah Aleyhisselatü Vesselam'ı koruyordu. İmam Buhari'nin rivayetine böyle kaç şöyle demiştir: Ben talhan Uhud günü Peygamberimiz'in kendisiyle koruduğu çolak elini gördüm. Aleykümselam ve Rahmetullahi saat. Muhammed'in Rabbine yemin ederim ki, Yüce Allah'ın en sevdiği ve yaratılmış en en yücesi uğruna savunu yaparken, çolak kalan bu el ne kadar mutlu, ne kadar temizdir. Bu elin sahibi ne kadar bahtiyardır. Yüce Peygamber'i savunurken etkilenen ve çolak kalan sadece eli değildi. Vücudunun her tarafı yara almıştı. Çünkü bedeninde yaklaşık 70 yara vardır. İmam Ebu Davud Taylas'ı Aişe'den, o da Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh'tan şöyle dediğini rivayet etmektedir. Daha sonra yerde iki çukurlardan birisinde bulunan Talha'nın yanına gittik. Mızrak, ok ve Kılıçd haberlerinin açtığı yetmiş kusur yahut biraz az ya da biraz daha fazla yer aldığını gördük. Ebu Bekir'e Sıddık radıyallahu anh, Uhud gününü hatırladı mı ağlar sonra da şöyle derdi. O gün bütün üylet Talha'nın günüydü. Allah ondan da Ebu Bekir'e Sıddık'tan da Nebi sallallahu aleyhi ve Sellemin salmin olarak seven, herkesten razı olsun. Bu Talha'nın göğsünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsünü korumak için siper etmesi. Biz Sallallahu Aleyhisselam'ı samimiyetle seven bir başkasının göğsünü Allah Resulü'nün göğsüne siper ettiğini görüyoruz. Oklar gelip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göğsüne isabet edecek yerde ona isabet ediyordu. Bu da aynı şekilde Uğur Savaşı'nda olmuştur. Buhar ve Müslüm Enes bin Malik radiyallahu anh'ından şöyle dediğini röylet etmektedir. Uhud gününde bulunanların bir kısmını Resulallah aleyhissalatu vesselamın yanından uzaklaşıp geri çekindi. Bu Talha ise bir kalkan ile Resulallah aleyhissalatu vesselam'ı koruyordu. Enes devamlı dedi ki bu Talha radiyallahu anh'ın oldukça güzel ok atan birisiydi. O gün elinde iki, yay, iki ya da üç yay kırdı. Herhangi bir kimse beraberinde bir ok olduğu halde geçiyor ona Ebu Talha'nın önünde bu okları aç diyordu. Enes Han'la dedi ki Allah'ın peygamberi ise yüksekten savaşlara bakarken Ebu Talha radiyallahu anh şöyle diyordu. Ey Allah'ın peygamberi! Anam babam sana feda olsun. Sen bakma. Bunların attıkları bir ok sana isabet etmesin. Benim göğsüm senin göğsüne siperdir. Ebu Muhammed olarsa yayınların adını... E Rasim bana sana Kuraba yayınlarını tavsiye ettiler. Daha da şey var. Kitap sünneti Hiya yayınlarının kitapları var. Şu anda aklımda yok. Allahu Ekber. Seven neler yapan, neleri temenni eder, neler ister? Büyük ilim adamı aynı bu Talha'nın göğsümü senin göğsüne siper, sözünü açıklarken şunları söylemektedir. İşte benim göğsüm senin göğsünün önünde. Yani ben senin önünde öyle duruyorum ki eğer ok gelecek olursa benim göğsüme isabet eder, senin göğsüne isabet etmez. Şeyh Muhammed Fuat Abdülbaki der ki, bu cümle bir dua cümlesidir. Yani oklar sana değil de bana isabet etsinler diye Allah benim göğsümü oklak'a daha yakın kılsın demektir. Ebu Dücane radıyallahu anh'ın Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın önünde kendisini kalkan yapması. Gerçek bir sevgiyle Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı seven bir başkasının İbn İsâ şu sözleriyle laftarmaktadır. Ebu Dücane vücudunu Resulullah aleyhissalatu vesselama kalkan yaptı. Oklar sırtına düşüyor ve o ise Allah Resulünün üzerine abanmış bir halde öylece duruyordu. Nihayet ona isabet eden okların bir hayli çoğaldı. ve başka rivayette yerinden kıpırdamıyordu denilmektedir. Allah-u Ekber, Ebu Düzcani'yi Resulullah'ın önünde kalkan görev yapmaya iten, onun üzerine abanmasına, sırtına düşen okla, ha, oklara hareket etmek için katlanmasına iten sebep neydi? Şüphesiz ki bu sebep Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı duyulan samimi bir sevgi ve o sevgi ona canı dahi feda etmek için duyulan şiddet arzusu. Altı ensadan birisinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uğruna kendisini feda ederek Yanağı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı üzerine yiyken ölmesi. Siret ve tarih kitapları bize Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şekilde sevam başka bir isimden de söz etmektedir. Bu kişi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı savunarak kendisini feda etmiştir. Bu dünyadan göç etme vakti gelince de yanağı Resulallah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı üzerinde ölmüştür. Bu olayda aynı şekilde Urt gazdesinde olmuştur. İbn-i dedi ki, Resulallah aleyhissalatü vesselam müşrik tarafından etrafı kuşaltılınca bize canını satacak kimse var mı dedi. Ziyad bin Es-Seken radıyallahu anh Ensardan beş kişiye birlikte ayağa kalktı. Bazıları da bu kişinin Umare bin Yezid bin Es-Seken olduğunu söylerler. Resulallah aleyhissalatü vesselamın önünde bizler birer savaş, birer birer savaşlar. Hepsi de onun önünde, onun uğrunda öldürüldü. Nihayet ondan sonuncusu Ziyad ya da Umare idi. O da oldukça ağzı yaralar anca kadar çarpıştı. Daha sonra Müslümanlardan bir kesim geldi. ülke onun etrafından uzaklaştırdılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onu bana yaklaştırınız diye buyurdu. Onu Allah Resulü'ne yaklaştırdılar. Ayağını başının altına yastık gibi koydu. Yanan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ayağı üzerine olduğu halde ruhunu teslim etti. Allah'a bekle. Ne kadar hoş, ne kadar tatlı bir ölüm. Saat bin, bin El-Rabi radıyallahu anh'ın ruhunu teslim ederken bile Nebiya sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde olmasına verdiği önem. İşte Uhud savaşı. Yaralılar için Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın samimi bir şekilde sevmiyor başka kişi, mızrak, kılıç ve uktarbeleriyle yetmiş küsur yarası var. Dünya ve bu dünyadaki aile, mal ve metadan için sadece birkaç dakikası var. Peki neyi düşünüyordu? Hatırını meşgul eden neydi? Bu hususta imam Mahâkimin ha Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'a şöyle dediğine dair rivayetini okuyalım. O günü Resulullah saat bin bir saat bin Errabî radıyallahu anh'ı harama için gönderdi ve bana dedi ki şahit onu görürsen benden 10 selam söyle. Ve de ki Resulullah sana kendini nasıl buluyorsun diye soruyor. Zeyt dedi ki ölümler arasında dolaşmaya başladım son nefeslerini veriyordu mızrak kılıç ve oktar ok beniyle açılmış 70 kusurlu vardı ona ey saat Rasulullah'ın sana selamı var ve sana kendine nasıl hissediyorsun bana bildir diyor saat dedi ki selam Allah'ın resulüne de sana olsun ona dedi ki şu anda cennetin kokusunu alıyorum kâmi mensâdeki sizde gözünüzü kırpacak kadar bir güç varken Rasulullah bir zarar etmede ederse Allah nasıl hiçbir mazhuretiniz kabul olmaz Zeyt Sabit dedi ki. Ve ruhunu teslim ettiği Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Allah Resulü'nün samimiyetle seven bu sahabi hayatın sonunda demlerinde neler düşündü? Hatırını meşgul eden neydi? Kavmıyla vedalaşırken dünyadan, dünyadaki ailem, çocuk mal ve müddetten ayrılırken kavmine ne tavsiye bulundu? Zihnini meşgul eden husus kendisinin de alemlerin, Rabbinin de sevdiği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in selameti neydi Kavmine yaptığı vasiyet Hepsinin kendini Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme feda etmeleriydi. Ya bizde niye önemsiyoruz? Çocuğumuzun hatırına meşgul eden nedir? arkadaşlarımızın birisi doğuya ya da batıya gitmek için... <gülüyor> Affedersiniz. Uğurlarken birbirimize neleri tavsiye ediyoruz? Vallahi öyle şeyleri vas vasiyetleştiriyoruz ki onları açıkça ifade etmek bile İslam'a kesip bir kişiye yakışmaz. Ebu Kateder radıyallahu anh'ın Allah Resulü bineğinden düşmesin diye korumak amacıyla gece boyunca yanında yürümesi. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme duyulan sevginin ikinci alametiyle ilgili açıklamalarımı ona samimiyet ve sevgi besleyemeyi başlı kişinin bir olayını anlatarak sona yedirmek istiyorum. Bu kişinin önemsediği yegane şey Resulallah ve vesselamın rahatı ve selametiydi. Uykulamanın etkisiyle yana kaynayca bineğinin düşmemesi için onu korumak üzere gece boyunca onunla birlikte yollandı. İmam Müslim'in rivayetine göre bu katede radıyallahu anh dedi ki. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bize bir hutbe ifade etti ve şöyle buyurdu. Sizler bu akşam geceniz boyunca yol alırsanız inşallah yağmur suya ulaşırsınız. İnsanlar da biri diğerine bakmasın yollarına koyundular. Ebû Kâse dedi ki Nihayet Resulullah Aleyhissalatu vesselam megeceyeasına kadar yoluna devam etti. Ben de onun yanındaydım. Ebû Kâse de dedi ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam uyukladı. Bineğinden yana sarktı. Ben gidip uyandırmadan onu doğrultmaya çalıştım ve nihayet biney üzerinde mütedil bir şekilde durdu. Sonra yine yola kuruldu ve nihayet gecenin büyük bir bölümünü geçmiş, geçmişken yine bineğinden yana saktı. Tekrar uyandırmadan ona destek oldum ve nihayet bineğin üzerinde doğru bir şekilde durdu. Ebu Katar da devam ki sonra yine yola devam etti. Nihayet seher son demlerinden bundan önceki iki sakmasından daha aşırı bir şekilde saktı. Az kalsın düşecekti. Tekrar gittim ona destek oldum. Başını kaldırarak bu kim diye sordu ben Ebu Katar dedim. <gülüyor> Bu şekilde benim yanımda ne zamandan meyli yürüyorsun diye soruyor. Ben geceden hep bu şekilde yürüyorum dedim. O da peygamberini korduğun gibi Allah da seni korusun diye buyurdu. Sübhanallah. bu Katedin radiyallahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sağ salim kalmasına ve aynı zamanda rahatına ne kadar düşündü. Onu kavurmak maksadıyla bütün bir gece gözünü ondan ayırarak, ayırmayarak yoluna devam etti. Allah Resulü uyuklamanın etkisiyle devesi üzerinde her yana... Yattıkça o da onun altında, binanın altında destek gibi ona destek veriyordu. Bununla birlikte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rahatına da dikkat ederek onu uyandırmamaya çalışıyordu. Allah onun razı olsun. o da Allah'ın rızasıyla hoşnut olsun. Üçüncü alamet Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak. Sevenin sevdiğine itaatkar olduğu hususunda iki kişinin dahi görüş ayrılığı yoktu. Gerçek bir sevgiyle seven kişi sevdiğinin hoşlandığı şeyleri yapmaya, onun sevmediklerinden uzak kalmaya gayret eder. Bunu yaparken de anlatılamayacak kadar büyük bir lezzet ve tat alır. Aynı şekilde Allah Resulü Muhammed Mesul aleyhissalatü vesselam'ı seven kimse de bütün gayretiyle ona uymaya çalışır. Emirlerini hemen yerine getirmek için. Yasaklarından uzaklaşmak için elini çabuk tutar. Ebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şekilde seven o hayli ashabının e, bu konuda nice göz kamaştırıcı tutumlar vardır. Aşağıda Yüce Allah'ın lütfuyla bunların bazısını Söz konusu edeceğiz. bir Ensardan bir kesimin rükû haline iken Kâbe'ye doğru dönmekte ellerini çabuk tutmaları. İmam Buhari'nin rivayetine göre El-Berâ bin radıyallahu anh şöyle demiştir. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm medeneye gelince 16 ya da 17 ay boyunca Beyt-ül e doğru namaz kıldı. Bununla birlikte Kâbe'ye Yön, yönlendirmeyi arzu ediyordu. Bunun üzerine ''Ya Allah, biz yüzünü göğe doğru çevirmeni elbette görüyoruz. Onun için an olsun seni hoştan olacağın Kıble'ye döndüreceğiz.'' Buyruğunu indirdi ve Resulullah Resulallah böylece Kabe'ye döndürüldü. Bir adem Resulallah ile birlikte iki namazını kılmış, sonra yolu ensardan namaz kılmakta olan bir toplumun yanından geçmişti. Onlara namaz kılmaktayken görünce kendini kastederek bu kişi şahitlik eder ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte namaz kıldı ve onun kıblesi Kabe'ye dönüldü dedi. Bunun üzerine ikinin namazında rükûdayken iken beytul maktise dönüp Kabe'ye yöneldiler. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a uyumak için ellerini ne kadar çabuk tuttular. Ondan gelen bir haber duyardık maz onasını sıkıştırmakta nasıl tereddüt etmediler. Hatta başlarını rükûdan kaldırmayı bile beklemediler. Rükuydük iken Allah Resulü sallallahu aleyhi döndüğü yere yüce Kabe'ye dönüverdiler. Ashab-ı kiramın yolculukta konaklılıkları vakit birbirlerinin yanında konaklama emrini yerine getirmekte acele etmeleri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin uymakta eli çabuk tutmak sadece namazda değildi. Aksine onu, onu samimiyetle sevenler Allah onlardan razı olsun ona tabi olmakta diğer bütün alanlarda da böyle davranıyorlardı. İmam-ı Ebu David Resulullah aleyhissalatu vesselamın yolculukta konaklama adabı ile ilgili emrin uygulama hususunu onların ellerini ne kadar çabuk tuttuklarını bize Ebu Selem'e el-Hüseyin'i radıyallahu anh'tan rivayetle şöyle anlatmaktadır. İnsanlar bir yerde konaklardıkları vakit vadilere ve yollara dağılırlardı. Bunun üzerine Resulallah aleyhi ve şöyle buyurdu. Sizin bu şekilde yollara ve vadilere dağılmanız ancak şeytandandır. Bundan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam ashabıyla bir konaklayacak olurlarsa mutlaka biri diğerine sokulurdu. Hatta üzerlerine bir yaygı seyredecek olsa hepsini öter denilecek şekilde konaklarlardı. 3- Ashab-ı kiramın evcil eşeklerin etlerini haram kılınlarını bildiren midayı işitmeleri, üzerine kazanlarda kanyon etleri dökmeleri. Yüce Allah tarafından ashab-ı kiramın sevip beğendikleri şeylerden bazıları yasaklanmıştı. Bununla birlikte ne Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yasağından sonra yasaklanan şeylerden hemen uzaklaşmaktan başka hiçbir tepki göstermediler. Bunlar da Müslüman Buhari Enes, Enes bin Malik radiyallahu anh'tan rivayet etmektedir. Buna göre Resulallah Aleyhisselatü Vesselam bir sikeler eşikte yenilerek bitirildi dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sesini çıkamadı. Daha sonra ikinci bir defa ona gelerek eşekler yenildi, bitirildi dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yine sustu. Arkasından ona üçüncü bir defa gelerek eşekler telef edildi, yok edildi dedi. Bunun üzerine Resulallah aleyhissalatu ve bir münadiye emir vererek insanlar aslında şöyle seslenir. Şüphesiz Allah ve Resulü sizlere elcil eşeklerin etlerini yemeyi yasaklıyor. Bunun üzerine kazanma içerisinde etler kaynadığı halde döküldü. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın işlerini seven bu hayli insanlar bir şarapı bir içse akuma ya da bir istisna yapmayı düşünmediler. Onlar sevgi dağıtan temel şartlardan birisinin sevmenin, sevenin kendi azı ve isteklerini sevdiğinin emrine boyun eğdirmesi olduğunu tam anlamıyla idrak ediyorlarken böyle bir şey düşünmeleri nasıl mümkün olabilirdi? Dört şarabın haramlığı ilan edince Medine'de sokaklarında akan şaraplar Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın samiyetle seven o hayli insanlar yasaklandığı için sevdiği bazı peşşelerin uzak tut, Durmakla kalmadılar. Uzun yıllarda alışılığa geldikleri pek çok şeyleri de terk ettiler. Hatta bunları atalarından miras almışlardı. Fakat Resulullah Aleyküm Vesselam'a isyan etmek için geleneklerini yahut alışkanlıklarını günümüz Müslümanların pek çoğunun yaptığı gibi ileri sürmediler. Buna delalet eden tanıklardan birisi İmam Buhari'nin Enes Radiyallahu anh'dan naklediği şu rivayettir. Ebu Talha'ın evinde bulunanlara saklik yapıyordum. O gün içtikten şarap yakılmış taze hurma şarabıydı. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir kişiye haberiniz olsun, şarap haram diye seslenmesine emir etti. Enes ki Ebu Talha bana çık ve bu şarabı dök dedi. Ben de çıktım ve şarabı döktüm o şarap Medine yollarında attı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın samimiyetle seven o kimsenin yaptıkları tek iş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmek için şarap dökme oldu. Ondan dolayı şarap Medin sokaklarında aktı. Bu hususta El-Hafız İbni Hacer'i der ki, hadiste şuna işaret vardı, yanında şarap bulunan Müslümanlar, Ağırdı, arkasına şarabı döktüler, öyle ki de bu pek çok şey yapmediğinde aktı. Bütün bu böyleydi, şöyleydi demeden herhangi bir tereddüt ya da soru sormaya gerektirmeden olup bitti. Yine hemen bu Enes Malik radiyallahu anh'dan şöyle deneyini etmektedir. Ben ayakta bu Talha'ya filana, filana filana ilişki sunarken bir adam gelip haber ulaştı mı diye sordu. Onlar da ne haberi dediler? Adam şarap haram gönlüdü. dedi. Hepsi de eğer ne şu testleri dök dedi. Enes de dedi ki o adamın getirdiği haberden sonra şaraba dahi ne bir soru sordular ne de bir daha ona geri döndüler. Ya Rabbi, bu ne mutlak bir teslimiyet, ne kadar da mükemmel bir itaat. İşte ilgi Rabbimizin aralarında hükmettiniz ve Allah'a ve Resulüne davet olunduklarında müminlerin sözleri ancak işittik ve itaat ettik demektir. İşte bunlar felaha ta kendileridir. Buyruğu bu samimi sevenlere tıbatı buyurmaktadır. Ashab-ı kiramın Resul-i Ekrem'in emrine yeni getirmek için düşman ilahi ahitlerine reat etmeler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme tabi oluşların yalnızca normal ve sıradan değildi. Onlar aynı şekilde dallıkta, bollukta savaş zamanında ve her da hayatının her bir işinde böyleydiler. Sırf Resul-i emrine getirmek amacıyla düşmanlara bile verdikleri sözleri tutmalarına dair İmam Ebu Davud ile İmam Tirmizi bizlere Süleym bin Amir'in şu sözlerinin aktifini Muaviye radıyallahu anh ile Bizanslılar arasında bir anlaşma vardı. O onların topraklarına doğru yine ve anlaşma süresi sona erdi mi onlara hücum ederdi. Bineğin üzerinde bir adam Allah'a ekber Allahu ekber biz ahde vefalıyız. Bizde ahdi bozmak yoktur diyerek geldi. Dönüp baktıklarında onun Amr bin Ebes radıyallahu anh olduğunu gördüler. Muaviye radıyallahu anh ona haber ne sordu? O da şöyle dedi. Ben Resulullah ve vesselam şöyle buyururken dinledim. Kimin bir başka kavmiyle bir anlaşması bulunursa süresi bitince hemen yani, yağd onlarla onlara Adaletle bir şekilde anlaşmalarını bozduğunu bildirinceye kadar herhangi bir düğüm bağlamasın ve çözmesin. Yani herhangi bir anlaşma yapmasın. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh geri döndü. Ashab-ı kiramın Allah Resulü'nün emrine uyarak ipek kullanmayışları. aleykümselam selam Abbas. İmam Taberî'nin rivayetine göre Müslüman askerler yer mukte konaklayınca düşmanlarına ''Biz sizin komandanınızla konuşmak ve onunla karşılaşmak istiyoruz. Bizi bırakın da onun yanına gidip konuşalım.'' dediler. Müslümanlar bu istekleri bildirince komandanlar izin verdi. Ebu Beyde ve Yezid bin Ebu Sufyan ona bir elçi gibi gittiler. Yanlarında el Haris bin İnşan, Drak bin el Elzer ve Ebu Cendel bin Suheyl radıyallahu anh da vardı. O gün kralın kardeşi karargahında hepsi de ipekten olmak üzere 30 çadı ve yukarıdan yere kadar örten 30 tane örtü vardı. Müslümanlar buraya gelince bu çadırların içine girmeyi kabul etmedi ve biz ipeği helal görmüyoruz. Yanına gidip oturmayacağız, sen yanımıza çık dediler. Komutanlar, emri üzerine hazırlanan yaygılarını olduğu yerde yanlarına çıktı. Bu durum her aklıysa oluşunca şöyle dedi. Ben size söylemedim, İşte bu zilletimizin başlangıcıdır. Artık bizim için şan yoktu. Doğan uğursuz bir evlattan olan Rumların vay haline. Bir başka rivayette şöyle denilmektedir. asap bizim böyle bir yere gitmemiz bize helal değildir. Bunun üzerine onlar için yere, epekten yaygılar yayılması emretti yine. Biz bunların üzerine oturmayız dediler. İstedikleri yerde yanlarında oturdu. Düşmanlarla karşılaşmak bu hayli insanlar Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme uymaktan alıkoymadı. Bu iş değil, kan düşmanlar için ifade görülmesiyle önceki örnekte görüldüğü gibi kendilerinin faydasına olması arasında bir fark yoktu. Bu ruhen zayıf, kıt, akıllı ve kıt, imanlı bazı kimselere göre basit işlerden olsun yahut büyük işlerden olsun onlar için fark etmez. Ondan nebi aleyhissalatu vesselam'a oymaktan nasıl üst çevirebilirler ki? Çünkü onlar Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın şöyle buyurduğunu işitmişlerdi. Benim emrime muhalefet edenlerin üzerine zillet ve küçülmüşlük yayıldı. Bunlar sadece bunu dinlemekle kalmadılar. Bunu iyice ezberlediler, anladılar, gereği gibi riayet ettiler. Hayatlarına uyguladılar. Keşke günümüz Müslümanlar bu gerçeği idrak edebilse yüce Allah Müslümanların zaferini ya da yeni ya da yenilgi uğramalarını bir takım sebeplere bağlamıştır. Bunların en önemli resulü Ekmal Sallallahu Aleyhi ve Selleme tabel makula, ona isyan etmek etmemektir. Ona itade eden kimse aziz olur, yerine iktidar sahib olur. Ona isyan eden bir kimse ise zelil olur ve küçülür. Müslümanlar içinde bulundukları bu zillet ve kaybolmuşluktan kurtaracak olan yegane şey bu gerçeği idrak etmeleri, hayatlarına bunun gereğini yerine getirmeleridir. 7. Ashab-ı kiram Resulallah aleyhissalatü vesselamın namazda ayakkabılarını çıkardığını gördüklerinde namazda oldukları halde ayakkabılarını çıkarmaya çalıştılar. Hiçbir seven sevdiğinin emrini, sevdiğinin emrini yerine getirmekle kalmaz. Aksine büyük bir şevkle onun hareketlerini ve yapıp ettiklerini gözetirler. Dikkatle onun yüzündeki değişiklikleri, gözlerinin işaretini takip eder. Belki bu yolla sevdiğimin sevdiği bir işi tespit edelim de hemen onu yapıyorum. Yahu sevdiğimin nefret ettiği bir husus öğrenip ondan uzak kalırım diye düşünür. Nebi Aleyhisselatü Vesselam gerçekten samimiyetle seven o hayırlı insanlar da böyleydiler. Onlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirmekte ve hesaplarında kaçınmakla kalmadılar. Onun fiillerini takip ediyor, tasarruflarını gözetiyorlardı. Bunu büyük bir sevgi taktı ve istiyakla yapıyorlardı. Çünkü ona uymayı istiyorlardı. Onun herhangi bir iş yaptığını görürlerse çabucak onu yaparlar. Herhangi bir şeyden uzak kaldığını ya da terk ettiğini görürlerse hemen ondan uzaklaşırlardı. Buna delalet eden parlak olaylıklardan birisi ise İmam Ebu Davun'un Ebu Said Ali Hudri radıyallahu anh'ın şöyle dediğine dair rivayetidir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabına namaz kıldırmaktayken aniden ayakkabılarını çıkardı ve sol tarafına baktı. Arkasındakiler bu işi verici onlar da ayakkabılarını çıkardılar. Resulallah Aleyhissalatu vesselam namazı bitince ayakkabılarınızı çıkamayacağınız sebep nedir?" dedi Resulallah. Ondan senin ayakkabılarını çıkardığını gördük, bunun üzerine biz de ayakkabılarını çıkarttık dediler. Resulallah Aleyhissalatu Vesselam buyurdu ki, şüphesiz Cebrail bana geldi ve ayakkabının da pislik olduğunu bildirdi. Daha sonra şunları söyledi, sizden herhangi bir İmse mescide geldiğinde ayakkabılarına baksın. Eğer ayakkabılarında pislik ya da rahatsız edici bir durum varsa onun için onlarla namaz kılıversin. Allahu Ekber! Resulullahekrem aleyhissalatu vesselam uymak uyumak çabuk tutmaya ne kadar dikkat ediyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Mükafatıyla onlara da hoşnutluğu Bizi de ondan yürüdükleri yolda yürüsün. 8 Resulullahekrem sallallahu aleyhi tetini duyunca bir kadının bileziklerini çıkarmıyor. macerası. Resulullahekrem aleyhissalatu vesselam uyumak sadece erkeklerin yaptığı bir iş değildir. Nebi sallallahu aleyhi seven samimi mümin hanımlar da böyleydi. Bunu ortaya koyan delillerden birisi İmam Ebu Davud'un Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan şöyle dediğine dair naklettiği rivayettir. Bir kadın Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldi ve Rab Bir Rab'in'de bir kısırgı vardı. Bu kısırgın elinde kalınca iki altın bilezik vardı. Peygamber aleyhissalatu vesselam bundan zekatını veriyor musun diye sordu kadın. Hayır dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buydu. Kıyamet gününde bundan yeni Allah'ın sana ateşin iki bilezik takması hoşuna gider mi? Abdullah bin Amr dedi ki kadın o bilezikleri çıkadı ve Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne bırakır. Bunlar Allah ve Resulü içindir dedi. Allahu Ekber. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i seven o mümin kadın onun emrine Rabb'i lezzeklerinin zekatını vermekle yetinmedi. Aslında onlardan vazgeçti ve onlar Resulü Allah aleyhissalatu vesselam'ı yüce Allah için bir sadaka olarak takdim etti. Allah ondan razı olsun ve onu hoşnut etsin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yol kenarlarını yürüme emrini uygulamaz ve hanımların duvarlara sürtünerek yürümesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirmek için mümin bir hanımın bu derece elini çabuk tutmasını az görünen bir durum ya da istisnai bir konu olduğunu kimse zannetmesin. Hayır, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki o hanımların sirretlerini tetkik, e, tetkik eden bir kimse mümin hanımlara egemen olan halin bu olduğunu bilir. Şimdi onlar hakkında İmam Ebu Davud, Ebu Hüseyd el-Ensan radıyallahu anh'tan yaptığı şu rivayete kolaylık veririm. Resulullah aleyhisselatu Vesselam mesciden çıkarken yolda erkeklerin kadınlarla karşılaştığını görünce şöyle buyurdu. Geri çekin ey kadınlar sizin yolunuz ortasında yürüme hakkınız yok. Sizin, Siz yolun kenarlarında yürümeye bakın. Bundan dolayı herhangi bir tanın yürüdüğü mü duvara yapışırdı. O kadar ki duvara yapıştığından dolayı bazen elbizesi duvara takılırdı. Resulullah aleyhisselatu Vesselam'ı sevmenin dördüncü alametine geçmeden önce kendimize hesaba çıkmayız ve kısaca bir duralım. Erkeğimizle, kadınımızla ashab-ı ve hanım sahabiler gibiyiz. Bizden pek çok kimse sahabe ahleyin, ilk kişi olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam üzerimize vacip kullanan sakal sünnetini tıraş etmiyor mu? İslam'a müntesi pek çok kadın toplantılara ve çarşı bazı çıkmakla ona muhalefet etmiyorlar mı? Erkeğimizle, kadınımızla bazılarımız yabancı bir topluluğa gidecek olsun. Müslüman mı, Yahudi mi, Hristiyan mı bilebiliyor mu? Dördüncü alamet, Allah Resulünün sünnetini desteklemek ve şeriatını kurmak. Bilindiği gibi sevdiği kimse canlını ve malını hangi uğurda feda ettiyse gerçek anlamıyla seven bir kişi de zamanını gücünü sahip olduğu her şey ve hatta canlını sevdiğinin feda, et, sevdiğini feda ettiği şey için feda eder. Allah Resulü Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam yüce kendisine bağışladı bütün gücünü, imkanlarını, malını, canını, insanları, karanlıklardan, aydınlığa, kullara kulluktan kulların Rabbine ibadete çıkarmak için feda etti. Allah yolunda Allah'ın adı en yüce, kafilen sözü üzerine olsun diye hak, hakkıyla cihad etti. Yeryüzünde fitne yani şirk kalmasın ve din yani ibadet bütünüyle Allah'ın olsun, Allah'a yönelsin diye savaştı. Onu sevenler bütün bu hususlarda gösterdiği hidayet yolundan gider. Onun yaşayışına uymaya çalışırlar. Yüce Allah'ın da olsun ki eskiden olduğu gibi hâlâ bulunan her türlü gücü, imkânı o gücü Resul'ün uğrunda zamanını, malını, canını feda ettiği amaç için feda ede geldiler ve bu uğra mallarını, canlarını ortaya koydular. Aşağıda bunu ortaya koyan o o hayırlı kimselerin bazı konumlarını söz konusu edeceğiz. Bir, Enes bin Ennad radıyallahu anh'ın Allah yolunda canını feda etmeye çağırması ve bizzat kendisinin canını feda etmesi. Daha önce de söz konusu olduğu dildiği gibi Uhud Savaşı'nda Müslüman saflarında bir bozgunluk yaşanmış ve Resulullah aleyhisselamın vesselam'ın öldüğünü şayyası yayılmıştır. Bazı sahabiler bu facia haberinden etkilenerek çaresiz bir şekilde oturmuşlardı. Enes bin And radıyallahu Bundan yanına gelerek onlara ''Ne diyor oturuyorsun?'' diye söyledi. Onlar Resûlullah Aleyhisselatü Vesselam öldürüldü dediler. Bunun üzerine Enes bin en şöyle dedi. Ondan sonra hayatı ne diyeceksiniz? ''Kalkın ve Resûlullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uğruna öl, öldüyse siz de onun uğruna ölün.'' Peki dini savunmak ve yüce Allah'ın adını yüceltmek için bizzat kendisi ne yaptı? İmam Buhari Enes Radıyallahu anh'tan bize şöyle dediğini anlatmaktadır. Uhud gününde Müslümanlar geri çekildi. Enes bin Ennadir radıyallahu anh dedi ki, Allah'ım ben bunların arkadaşlarını kastediyorum. Yaptıklarından ötürü sana özür beyan ediyorum. Şunların da müşrikliği kastediyorum. Yaptıklarından uzak olduğumu bildiriyorum. Daha sonra ileri atıldığı saat bin saat bin Muaz radıyallahu an önüne çıktı. Enes ey Saad bin Muaz, Nadir'in Rabbin'e yemin ederim ki işte cennet gerçekten ben onun kokusunu uhudun. Berisinden alıyorum. Saad radıyallahu anh dedi ki, ey Allah'ın Resulü ben onun yaptığını yapamadım. Enes radıyallahu anh dedi ki, vücuduna karış darbesi, yahut isabet eden noklardan 80 küsur isabet etti. Onun öldürülmüş olduğunu, müşrikler tarafından arzalarının kesildiğini gördük. Onu ancak kız kardeşi parmak uçlarını görünce tanıyabildi. Enes radıyallahu anh dedi ki, müminler arasında Allah'a verdikleri süreştirilmekle sebat gösteren nice yiğitler vardır. Ayetini ve o benzerlerinin hakkında indiğini kabul ediyorduk. Allah ondan razı olsun ve mükafatıyla onu eşine desin. Ki Haram bin Milhan radıyallahu anh'ın Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın davetini tebliğ etmesi sebebiyle öldürülmekte mutluluk duyması. Sevgisinde sağlık bir diğeri Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve sellemin risaletini tebliğ edince öldürülüyor. Fakat o ahiret birbirine intikal etmeden önce bu büyük mutluğa kavuşmanın sevinç ve neşesi içinde bu duyduklarını açıklayabilme fırsatını buluyor. Bu sadık sevenin son haykırışı nedir? Şimdi onun başından geçen olayı İmam Buhari'nin Enes radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şekilde okuyalım. Fikamir aleyhissalatü vesselamın bir kardeşi olan dayısının yetmiş süvarisli bile ile birlikte gönderdi. O Musulaymin kardeşi Haram ki otopal bir adamdır ve filan oğullarından bir adama gitti, bir adam gitti. Haram dedi ki, siz yakında durunuz, ben de onların yanına gideyim. Eğer onlar bana eman verirlerse siz olursunuz, eğer beni öldürürlerse arkadaşlarınızın yanına gidersiniz. Haram Resulallah aleyhissalatü vesselamın Risaletini tebliğ etmek üzere ''Bana hemen verir misiniz?'' dedi. Onlarla konuşmaya koyuldu. Onlar bir adama işaret ettiler. O da arkasından dolanıp harama mızrağını sapladı. Hadisin râvilerinden bir olan hemam dedi ki, ''Zannederim mızrağı ona iyice sapladı.'' dedi. ''Haram Allah-u Ekber, Kâbe'nin Rabbine yemin olsun ki başardım.'' dedi. İşte sevdiği Resul-i Ekrem'in tebliğ ederken canını feda etmeyi başarı kabul eden sevgisinde sadık birisi. Kâbe'nin Rabbine yemin edeyim ki gerçek başarı budur. Allah'ın böyle bir başarıdan bizi mahrum eyleme. Amin ya Rabbel Alem'in Üç... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına ve zor Rahman rağmen Ebu Bekir'e sıktırın Usame ordusunu göndermesi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rahmeti rağmen'e kavuşunca ashab en az, en ağır sınavlarla karşı karşıya kaldı. Çünkü Araplar ıstidat etti sığınaklarına, Medine-i Münevvere'de Müslümanlara Hücüm etmek istedi. Ashab-ı kiram da Ammar bin Yasir radiyallahu anlattığı şekilde çobansız bir deve sürüsüne döndüler. Medine-i Münevvere'ye yine onun ifadesiyle içindekilere bir yüzükten bile daha dar gelmeye başladı. Bu derece zor haller varışladığına rağmen daha önce Resulullah aleyhissalatü vesselam'ın Allah'ın düşmanlarıyla Medine'den uzak diyalarda savaşmak üzere hazırlanmış olduğu Hüsame ordusunu, ordusunu gönderme emri verdi. Çünkü bu orada Allah Resulü'nün hastalığının ağırlaşması, Sonra da dar-ı Rabbinin rahmetine intikal etmesi olayısıyla bekletiliyordu. Allah Resulü'nün en çok sevdiği bu Bekir'e sıktırın, Resul-i Ekrem'in bu emri karşındaki tutumu neydi? İmam Taber'in Asım bin Adî'den yaptığı işi rivayete kulak verelim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın velatından iki olursa Ebu Bekir'in münadisi senden de askerleriyle gönderilsin. Sakın Hüsame askerlerinin herhangi bir kimse Medine'de kalmasın. Mutlaka El-Curi denilen yerdeki karargahına gitsin. Usame durumlardaki değişiklikleri göz önünde bulunarak Medine'de orduyla birlikte kalmak için Ebu Bekir'e sıktıktan izin isteyince ona şu satırları yazdı. Benim için ilk iş olarak Resulallah vesselamın emrini yerine getirmekten daha uygun bir şey yoktur. Vahşi kuştan gelip beni kapmalar bu işten senin isteğini yerine getirmekten daha çok hoşuma gider. Arapları... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatını duymaları dolayısıyla Medine'ye hücum etme korkusuna işaret ederim de Ebu Bekir es bana şu sözleriyle cevap verdi. Ben Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın gönderildiği bir orduyu alı koysam pek büyük bir, bir cüratkarnlık göstermiş olurum. Nefsim halinde olana emin edeyim ki akrabaların üzerime gelmeleri Resulallah aleyhissalatu vesselam'ın gönderdiği bir orduyu alı koymaktan daha çok beni memnun eder. Taberi'de yaran bir rivayete göre de şunlar söylemiştir. Ebu canı elinde olana yemin olsun ki eğer yırtınca hayvanların beni parçalayacaklarını isem yine de Üsame bildiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği şekilde gönderirdim. Çevremde benden başka kimse kalmayacak olsa dahi yine onu gönderirdim. Kendisinden başka hak ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki gerçekten Peygamberi sevenlerin en büyüğüdür. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü en büyük sevgiyi o beslemiştir. Sonra Üsame oldu onun ya onun yaya olarak orduyu vurladığını görüyoruz. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh da üsamenin bineğine tutmuş çekiyordu. Bu sırada Hüsame'in, ey Resulullah'ın halifesi, Allah'a emin ederim ya sen binersin yahut ben inerim. E bu be şey haberi Allah Allah'a emin ederim sen ve yine Allah'a emin ederim ben de binmeyeceğim. Allah yolunda bir an ayaklarımın tozlanmasına bana ne zarar var ki? Üsameye de şu tavsiyelerde bulundu. Allah'ın peygamberinin sana verdiği eminleri yerine getir. Önce Allah'ın yurdundan başla. Sonra a bile git. Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir sakın eksik uygulama. Bir başka rivayette şöyle demiştir. Emrolunduğun cehade doğru ordunla beraber yola koydu ey insame. Sonra da Resulullah aleyhissalatü vesselamın sana yere kazanı gaz yap. Allah'a yemin ederim Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e duyulan gerçek samimi sevgi işte budur. Allah'ın dinini savunmak hak kelimesini Resulü Ekrem'in emrettiği şekilde yükseltmek için Allah yoluna cehade çıkmak Rabbim min salat ve selamı ona olsun. Dört Zor şartlara rağmen Ebu Bekir'e takın zekat vermeyenlerle ve mürtedlerle savaşması. Zekat vermeyenlerle savaşmak konusu gündeme gelince samimiyetle Peygamber'e selam bu yüce şahsiyetin şüncü sözlerine kararını yazdığında açıklarını görüyoruz. Allah'a yemin ederim eğer Resulallah aleyhi vesselam'a verdik. bir de veyulağını bana vermeyecek olursa bunun için onlarla savaşıyor. Daha sonra bu Bekir'e Sıddık'ın mürtet, bazı kavirlerin Medine'ye münevvira hüküm etmek istediklerini anlayınca kılıcın çekek bizzat üzerlerine çıktı. Müminlerine nasıl ağaçıya Sıddık'a radiyallahu anh'a diyor ki, babam kılıcını çekek ve devesine Zülkassa'ya çıktı. Ondan Medine'de kalması ve kendisinin yerine başkasını göndermesini isteyince şu sözüyle cevap verdi. Hayır, Allah'a emin bunu yapmam. Ant olsun, bizzat ben size yardım edeceğim. Habibi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinin kendisine seslenmekte olduğunu gören samiyetle seven biri nasıl oturabilir ki? Yüce Allah'ın Resulü Mustafa'ya indirdiği şeriat-ı kendisinin savaşa çıkmasını ve yardımcı olmasını istediği duyar da nasıl dışarı çıkmaz ki? Biz nerede, bu tavır nerede, halk şu gün yeryüzünün doğusunda da batısında da imdadına yetişmemizi istediğini görmüyor muyuz? İslam şeriatının uzak, yakın dünyanın dört bir tarafından bize ferirat ederek seslenmenizi duymuyoruz. Bu ferretlere cevap veren var mı? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmek iddiasında bulunduğumuz halde Yüce Allah'ın kendilerinden ondan kalpleri vardır fakat bunlarla anlamazlar. Gözleri vardır fakat bunlarla görmezler. Kulakları vardır fakat bunlarla işitmezler diye sözünü ettiği kimselerden olmaktan korkmuyor muyuz? 5. Elbera bin Malik'in düşmanın içinde bulunduğu abahçe duvarından kapıyı çerden açmak masadıyla atılmasını istemek. Yemame savaşında yalancı müseylemenin adamları bir bahçenin içine çekilmişler ve bahçe duvarının kapısının üzerlerine kapatmışlardı. Sevgisinde samimi olan bir rüyet kapıyı Müslümanlar açmak için kendisini bahçe duvarının üzerinden atmalarını istedi. İmam Tabari bize onun kısasını şöylece anlatmaktadır. Daha sonra Müslümanlar onların üzerine yürüdüler. Nihayet onlar bahçeye girmek zorunda bıraklar. Bu ölüm bahçesi diye bilinir. İçe, i̇çinde Allah'ın düşmanı yalancı müseyleme de vardı. El-Birâ bin Malik radiyallahu anh, ey Müslümanlar beni bahçeye onların üzerine atın dedi. Bir başka rivayet ey Müslümanlar beni onların üzerine bahçe fırlatın dedi. İnsanlar ey beraber bu iş yapma dediler. Kendisi Allah'a yemin edin mutlaka beni bahçenin içine onların üzerine atacaksınız. Bunun üzerine onu kaldırdılar duvarın üzerine onlara bakıyordu. Üzerlerine atıldı ve bahçe kapısına doğru onlarla çarpıştı. Nihayet kapıyı Müslümanlar açtı Müslümanlar da bahçenin içerisine üzerlerine girdiler. Allah düşmanı müslümanı öldürünceye kadar onun onlarla çarpıştılar. Allahu ekber el radiyallahu anh, Allah yoluna canı nasıl da ucuz bir şeymiş gibi feda etti. Halbuki onun canı gerçekten pahalıdır. Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki onun canı bizim gibilerin binlercesinin canından daha değerliydi. Yermiş Savaşı'nda 400 Müslüman'ın ölmek üzere beyatlaşmeleri, Yermiş Savaşı'nda samimi sevgi besleyenlerden 400 kişinin dini savunmak, yüce Allah'ın adını yüce ve şirki yerinden kaldırmak için ölünceye kadar savaşmak üzere beyatlaştıklarını görüyoruz. El-Hâfız i̇bn Kesir, el Bu Esman, el Kasaniden onun babasından şöyle dediğini reyat etmektedir. Bu Yehil'in oğlu İkrim'e radiyallahu dedi ki, Resulullah ile birlikte pek çok yerde savaşmışken, bugün sizden mi kaçacağım? Daha sonra kim ölünceye kadar savaşmak üzere beyat eder diye seslendi. Amcası El-Haris bin Hişam ve Dırar bin El-Ezver Müslümanların ileri gelenlerinden ve atlarından oluşan 400 kişiyle birlikte ona beyat etti. Halid'in çadırı önünde Sebat'la savaştılar, nihayet hepsi de ağır yaralar aldı. Onlardan aralar, aralarında Dırar bin El-Ezver'in de bulunduğu pek çok kişi öldürüldü. Allah hepsinden razı olsun. 7. Ez Zübeyir'in İslam ordusuna içeriden hapisini fethetmek üzere büyük kalenin burcuna çıkması, Mısır'da canını Allah'a bağışlayan arkadaşlarla birlikte Elberra bin Malik'in İmame'den yaptığının aynısını yapan gerçekten tamimi bir şekilde seven bir kişiyi daha görüyoruz. Bu fedakarlıklarda birbirlerine benzemelerinde garip kaçıcık bir taraf yoktur. Çünkü onların hepsi de aynı okulda mezun olmuşlardı. Aynı kişiyi seven kimselerdir. Bu okul Muhammedi okuldur. Bu sevdikleri kişi resul Muhammed Aleyhissalatu vesselamdır. İmam İb İbn-i Abdülhâkem bize onun ve diğer hayli arkadaşlarının olayını şöyle anlatmaktadır. Amr bin Al-As'ın etmesi geçince geçkince Ezzübey radıyallahu şöyle dedi. Ben canım Allah'a diyorum. Bu yolda da Allah'ın Allah Müslümanlara fethi nasip edeceğini ümit ederim. Suk el-hamam tarafından kalenin üzerine bir merdiven dayadı. Sonra oraya çıktı, onlara tekbirini duydukları vakit hep birlikte kendisine karşılık vermelerini söyledi. Kaledekiler Erzubeyr'i kılıcı elinde kalenin tek tekbir getirdiğini duyunca kadar fark etmediler. Herkes merdivene koştu, öyle ki Amr Kırılıkos'un onları önledi. Ez bunun onun arkasından gelen, gelenler içeri hücum edince o da beraberliğindekiler de tekbir getirdi. Müslümanlar da dışarıdan tekbir getirdiler. Kalenin içindekiler ise bütün Arapların kalenin içinde olduklarından şüphe etmediler. Bundan dolayı kaçıp durdular. Ez ve arkadaşlar kalenin kapısına giden kapıya açtılar. Böylece Müslümanlar kaleyi ele geçirmiş oldular. Allah onlardan razı olsun onların mükafatlar hoştur desin. Bunu yine fedakarlıklar bu dini sevmeleri ne kadar da samimiydi. 8. El-Numan bin Mukarrin radiyallahu anh'ın Allah'a Müslümanlığa zafer vermekle birlikte kendisine şehadet nasip etmesi için yalvarması. Nihaven savaşında bir başka sanmini seven kişi kimseyi görüyoruz. Hüce Allah'a Müslümanlara zafer ile birlikte kendisine de şehadet lütf etmesi için dua ediyor. El Hafiz Zahebi şunları anlatmaktadır. Nihave Savaşı'nda her iki ordu karşılaşıyla Numan bin Mukarrin radiyallahu anh şahit olursem kimse dönüp bana bakmasın. Ben bir dua yapacağım, siz de amin diyeceksiniz dedi. Sonra şöyle dua etti. Allah'ın Müslümanlar zaferi, bana da şehitliği nasip et. Herkes amin dedi. İş şehit Numan oldu. Allah onun razı olsun ve ona verdiği mükafatla onu hoşnut etsin. Bir başka rivayete göre dedir ki, Allah'ın dinini aziz kıl, kullarına yardım et. Numan'a da senin dinini aziz kılmak ve kullarına yardım etmek üzere bugünün ilk şehidi Ne kadar üstün, ne kadar muhteşem bir dua. Böyle bir şeyle ancak sabredenler karşı karşıya gelir. Ve ancak pek büyük, büyük pay sahibi olanlar bununla karşılaşır. Allah. <gülüyor> Müslümanların Allah yolunda canlarını feda etme iştiyakları. Bu alamete dair açıklamalarımı... Uba'da bin Es-Samit radıyallahu anh'ın Resûl-i Ekrem'e samimiyetle sevgi duyan Müslümanların şık ya ve dinin yalnızca Allah'ın oluncaya kadar Allah yolunda canlarını feda etmek isteyenin açıklarken söylediği sözlerle bitirmek istiyorum. Bu radıyallahu anh dedi ki, aramızdan sabah akşam kendisini şehadete nasip etmesi ve ülkesine, toprağına, ailesine ve çoluk çocuğuna geri çevirmesi için Allah'a dua etmeyen hiç kimse yoktu. Bizden hiçbir kimse de geride bıraktıklarını düşünmez. Çünkü bizim her birimiz hanımının, çocuklarının Rabbine emanet bırakmıştır. Bizim bütün düşüncelerimiz gelecekle karşımıza çıkacak şeylerdir. Biz böyle miyiz? Allah'ım hepimizi böyle kıl. Amin ya rabbil Alemin. Sonuç. Benim gibi zayıf bir kulunun bu çalışmayı bitirme nimetini ihsan eden Allah'a hamd olsun. Ondan bu çalışmayı kabul buyurmasını niyaz ederim. Bu çalışmada birkaç nokta açıkça öne çıkmaktadır. Bunların bir bölümü şöyledir. Bir, Resul-i Ekrem'in canımızdan, çocuklarımızdan, babamızdan, eşimizden, kimalarımızdan ve bütün insanlardan daha çok sevmemiz gerekir. Yemeği hazırlığa kaç? Sofya şuraya. Hı? Yemeği hazırla iyidir, bitti. Yemek. Tamam oğlum, getir işte. Şüphesiz onu sevmek, dünya imanın tadını almanın, ahireten ona arkadaş olmanın sebeplerindendir. Onu sevmenin bir takım alametleri vardır, onların birkaç şunlardır. A. O'nu görmeyi, O'nunla arkadaşlık etmeyi çokça arzulamak, bunlardan mahrum kalmayı, bu dünyada başka her şeyi kaybetmekten daha büyük bir musibet olarak görmek, O'nun uğruna canı ve malı feda etmeye tam anlamıyla hazır olmak, O'nun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmak, sünnetini desteklemek, şerriyatini korumak, Ashab-ı kiram radiyallahu anhüm, Resulü ekrama duydukları sevgide gerçekten samimiydiler. O'nun yüzüne bakmak, O'nunla birlikte olmak onlar için dünyadaki her şeyden daha çok sevilen bir şeydi. Onlar resûl sallallahu aleyhi ve sellem canlarını ve mallarını feda etmeyi bir saadet görüyorlardı. Aynı şekilde onun emirlerini yerine getirmek, yasaklarından uzak kalmak için ellerini çabuk tutuyorlardı. Değerli olan canlarını onun sünnetine destek vermek ve Yüce Allah'ın üzerine indirdiği şiratını korumak için ucuz bir değer gibi feda ettiler. Kendime ve Müslüman kardeşlerime Nebiye sallallahu aleyhi ve sellemelerini sevmeleri konusunda ashab-ı kiramın yolundan gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü sadece iddiada bulunmak ne ileri götürü ne geri bırakır. Sah sahibine de hiçbir fayda vermez. Hatta zarar verir. Allah'ın salatı ve selamı bereketleri peygamberimizin üzerine aile halkına, ashabına ve ona uyanlar olsun. Duamızın sonunda söyleyeceğimiz söz aleminin Rabbi, Rabbi Allah hamdolsun demektir. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm. Selamu aleyküm. Aleyküm selam.